Tamam mı? Sünneti yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini kendisine yol edinen ve cemaat. Tamam Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in topluluğu ve ondan sonra gelen topluluk, ve ondan sonra gelen topluluk, bu topluluk ve o topluluğa uyanlar. El-Sünnet vel Cemaat budur. Mesela o yüzden mesela İbnü Seym'e rahimehullah muasır alimlerimizden tarif ederlerken tarif ederken diyor ki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 Çünkü neden? Nebi Saselem'e kurtulan fırka sorulduğu zaman çeşitli lafızlarla geliyor. Bir rivayette cemaattir diyor. Bunu unutma bak. Ebu Davud'daki hadiste cemaattir diye Ebu Davud'daki hadiste cemaattir lafzı geçiyor. Ve hadis sahih. Çünkü Enes radıyallahu anh'tan tarikleri var. Bunun altı tarihi var. Bu hadisin vesaire. Daha fazla şahitleri var. Bu hadis sahih.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 Buradan kastım ve sahabenin yolunu yol edinen. Ve Resulullah'ın koyduğu sünneti kendisine sünnet edinen insan topluluğun ismidir. Bu, bu kur, e, cemaat sünnet lafzı da Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve döneminde kullanılmıştır. Ve Resulullah'ın bir topluluğun yani insan topluluğunun bu yolda gitmesini emretmiştir Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam. Ne diyor? فَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اِخْتَلَافًا Aleyküm bi sünneti ve sünnet-i hulefâ râşidin-i mehdiyin. Ve azdı عليها bin nawâjis. Ve iyyâkum ve muhtesât-ı umûr, ve inne kulla muhteseten bid'a ve kulla bid'atin dalâle. Ve Nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Sizden sonra yaşayanlar birçok ihtilaflar göreceklerdir. Size benim ve hulefâ-i râşid hanifelerimin sünneti, hidayet üzerine olan râşid hanifelerimin sünneti vardır diye Allah'a salat ve Hatta diyor ki onları azı dişlerinizle yapışın. Sonradan uydurulan her şey bidattır. Her bidat sapıklıktır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu ehl Sünnet ve Cemaat lafzı terimleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminden beri kullanılmıştır. Ama bir mustalah olarak tabi yani? mustalah olarak mustalah olarak kullanılmıştır bu. Tamam mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde. Hadis birçok tarihten gelme. Ebu Davud vs. tamam mı? Evet o zaman bunların bu söylediği bu iddiaları ne oluyor?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 cem o salif, salef salifin çoğuludur. Tamam mı? Peki salif ne demek? El-mutaqaddim önde gelen, öncü olan demektir. Tamam? O zaman selef ne oluyor? El-cemaatü'l-mutaqaddimun demek. Öncü cemaat, ilk cemaat. Tamam? Öncü cemaat, ilk gelen cemaat. Tamam? O yüzden e, İbnü Faris yine ne diyor mesela? Diyor ki es-sin ve'l-lam <gülüyor> ve'l-fa. Sin, lam ve fa. Salef o üç harften oluşuyor. Ya. Diyor ki aslun yedulle ala teqaddumin ve sebeqin. Bir asıldır geçmişliğe ve öncülüğe delalet eder diyor. Geçmişe ve öncü olmaya, öncülüğe, ilkliğe delalet eder diyor. Tamam mı? İbn-i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 yaklaşır. Alo.